Bu Yolun Sanatkarları Bir sanatın ustası, o sanatın inceliklerini gayet iyi bilir. Allah dostları da Allah Teala'nın sevgili kullarını yetiştirme sanatının ustasıdırlar. Bunlar, insanları Cenab-ı Hakk'a sevdirme sanatında ustalaşmışlardır. Bu sanatın inceliklerini biliyorlar. Ebu Süleyman Davudi İskenderi Hazretleri, 14. asırda Mısır'da yaşamış Şazeli tarikatının büyük alimlerindendir. Şöyle buyurur, ''Ariflerden bir zatın bir an yanında sohbetinde bulunmanın faydası, babanın terbiyesinden, öğretmenin zahiri meseleleri öğretmesinden çok daha fazladır. Onun bir anlık terbiyesi, diğerlerinin 20 yıllık terbiyesinden çok daha fazla tesirlidir. Bu nasıl olur derseniz, akıl bunu idrak etmekten uzaktır.'' Çünkü bu sanat bizim bildiğimiz sanat değildir. Ancak bu sanatkarların yanında terbiye olmuş kişileri görünce bizler bu alemde sadece bir farklılık olduğunu anlayabiliyoruz. İşin iç yüzünü anlamak çok daha zor bir durumdur. Ebu Süleyman Davudi İskenderi Hazretleri şöyle buyurur. Çünkü ana, baba, öğretmen daha ziyade insanın dış görünüşünü terbiye etmeye uğraşırlar. Arif Saatler, Allah dostları ise insanın batınını, ruh yapısını terbiye ediyor, manen yetiştiriyor. Dünyaya gelip kamil bir mürşidin manevi terbiyesiyle yetişmeden ölen bir kimse, insanların ve cinlerin sayısı kadar ibadet yapmış olsa bile manen kirli olarak ölebilir. Neden pis ölebilir? Çünkü içindeki kötü huyları temizlemeyen insan gerçek manada temiz olmaz. Kardeşler, bunu bu yolun erbabı söylüyor. ''Bunun çaresi mürşid terbiyesinden geçmektir. Başka yolu yoktur.'' diyor ve ''Hakiki irfan sahibi makbul bir zata tabi olarak peşinden bir adım gitmen, kendi boş arzunla nefsine uyarak güya hak yol zannederek kendine göre tuttuğun yolda yüz bin fersah yürümenden daha hayırlıdır.'' buyuruyor.